Tarişten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Ben Çelenk, hariçtan sanat programındayız. Açık Radyo'da Berlin'den bildirmeye devam ediyorum. Şu anda Ahmet Öğüt'ün Berlin'deki atölyesindeyim. Ahmet merhaba, hoş geldin. Merhaba Çelenk. Sen bir sanatçısın. 2007 yılından beri de önce Rijks Akademi'ye, Hollanda'ya uzun süreli kalmaya çalışmaya gittin. Akabinde de Amsterdam Berlin arasında tabii ki dünyanın dört bir yanında çeşitli misafir sanatçı programları, araştırmalar, sergilerle pratiğine devam ediyorsun. İstanbul'da da bağını aslında hiç koparmadın. Gelip gidiyorsun tabii ki düzenli olarak. Arada biraz süreler uzasa da diyelim ama İstanbul'u Türkiye'li sanat izleyicisi için de çok iyi bilinen bir isimsin örneğin Venedik Bienali'nde de eee 2000 9 yılı mıydı? 2009 yılında. Sen evet, sen Cennet oldu ve senin katıldığınız bir Türkiye pavyonu vardı Arsenal'in içinde. E, bugün seninle buluşmamızın sebebi hariçten sanat geçici olarak Berlin'de. Burada yaşayıp çalışan sanatçılarla, küratörlerle, sanat inisiyatifleri ve sanat kurumu temsilcileriyle bir araya geliyorum. Onların özellikle son dönemde ne yapıp, yapıp ettiklerini aslında dinleyiciyle buluşturmaya çalışıyorum. Seninle de bir araya gelmemiz için hariçten sanat programının kavramsal çerçevesine giren aslında pek çok sebep var. Hem Berlin'de yakın dönemde bir solo sergin oldu K.O.V'de birazdan onu konuşacağız. Hem benim de e, Temmuz e, ayında Berlin'deyken ne güzel ki denk geldiğim bir performansın oldu ondan konuşacağız. Çünkü müzik ve sesle de ilgilisin bu alanda da işbirlikleri yapıyorsun. Hem de hali hazırda Paris'te devam etmekte olan Antil e, Dengeler'de devam etmekte olan bir sergin var. Bunu duyuracağız yolu Paris'e düşenler. Görebilirler 21 Temmuz'a kadar ve de bu sergi de aslında senin yılın bir kısmını geçirdiğin Meksika'da yaptığın araştırmalarla ortaya koyduğun yeni bir iş var. Ben de görme fırsatı bulmadım ama senden bahsetmeni rica edeceğim. Şimdi şuradan başlayalım istersen. Ee, Sen uzun süredir yani bir galeriyle çalışmıyordun. Ne Türkiye'de ne yurt dışında hep böyle çalışmalarına bağımsız devam ediyorsun. Ağırlıklı olarak da Biennaller'de, e, Kerem Acülütmeyen Sanat Kurumları'da, Müzeler'de projelerine e, denk geliyoruz. Çok katılımcı işler de yapıyorsun o anlamda. İlk defa seni Berlin'de benim de dikkatle takip ettiğim iyi bir galeride bir solo serginle görmüş olduk. K.O.V. Ee, ve Ocak sonuna kadar devam etti. Oldukça da kapsamlı bir sergiydi. Mekan da zaten büyük. Birden çok işini ve biraz geçmiş dönem işlerini de yer verme imkanı buldun orada. Biraz buradan başlayalım isterim. Neler gösterdin? Nasıl bir şey oldu senin bir galeride sergi açma? Evet, 10 seneye yakın tek başıma yorulmadan devam ettim yoluma. <gülüyor> Avrupa'ya 2007 senesinde Raks Akademi bahsettiğim gibi Raks Akademi'deki Residency için gelmiştim. E, i̇ki sene e, devam etti Raks hı hı. Akademi. Ondan sonra Amsterdam'da e, yaşayıp oradan e, sergilerime devam ettim. İstanbul'la bağımı hiçbir zaman koparmadan, e, sık aralıklarla giderek. O sırada tabii Berlin'e de gidip gidiyordum e, sergilerden ve arkadaşlardan dolayı. E, Almanya'da grup sergiler, Berlin dışında başka grup sergiler de vardı. Almanya'da bir şekilde güçlü bir bağda vardı Hollanda'da. Her ne kadar Hollanda'da e, yaşıyor olsam da. Berlin'de ee, çok yükselmeye başladı dönemlerde tabii o zaman e, değil şimdi, mi? Evet, Berlin'de, e, Berlin Biennale'de tam bir sene sonra Berlin Biennale'ne katılmıştım. 2008 e, senesinde. Oradaydım, Berber'i de hatırlıyorum. E, orada e, <gülüyor> performans yaptık, Berber. Evet. Another Perfect Day performance ve Ground Control, zemin kontrolü işim, asfalt işimi. O benim için tabii önemli bir dönüm noktasıydı yani. 2005'teki İstanbul BNR'inden sonraki en önemli dönüm noktasıydı. Berlin'deki o BNR. Dinleyiciye çok kısaca hatırlatmak isterim. Çünkü Kunstwerke, buranın çok önemli bir sanat kurumudur. BNR'e de ev sahipliği yapıyor. BNR olmadığı dönemlerde de kendi programasyonunu yapıyor aynı zamanda. Ve sen oranın... Alt katını komple asfaltla kaplamıştım. Bunun bir muadeleni daha önce deponun bünyesinde yer alan, tophanedeki tütün deposunun rodeo evet, galeride de yapmıştın ama daha küçük bir versiyondu tabii o. Bir sene öncesinde, 2007 yılında e, tophanede e, tütün deposunda yapmıştık. O zaman yeni yeni kullanılmaya başlamıştı tütün deposu, İstanbul Piyaneliği vesilesiyle 2005'ten sonra. E, orada tabii bir şekilde e, asfaltı çok Basit bir şekilde yerleştirip anında hızlı bir şekilde kurup sergileyebilmiştik ama Almanya'da aynısını yapmaya çalışınca bayağı meşakkatli ve e, prodüksiyonu yüksek bütçeli bir işe dönüştü <gülüyor> aynı iş. Aradaki o fark o zaman ilgimi çekmişti. İstanbul'da iş üretme, iş yapma, fikir düşünme e, ile Almanya'da Berlin'de iş üretme, iş yapma arasındaki bu büyük fark nereden kaynaklanıyordu? İş gücü arasında büyük fark var. Bir de işin yapılma biçimi, kurumsallaşmanın evet. kendi tarihi arasında büyük fark var. Bizim orada yeni kurumlar, yeni binalar, yeni yerler açılıyordu o dönemde ve bu büyük bir özgürlük alanı da yaratıyordu. Öte yandan burada kurumlar daha köklü, daha geçmişe dayanan bir yapıları oldukları için daha yavaş, daha hantal, daha hı hı. yaptığın her şey Plandı, daha programlı. komplike, hı hı. karmaşık planlı. ...vesaire bir sürece dönüşebiliyordu. yani Bu aradaki süreç ilgimi çekmeye başlamıştı o zaman. O, zaman, o, o günlere kadar daha çok fikre odaklanan işler yapıyordum. Bu süreçler hep böyle e, backstage, hı hı. daha arka sahnede kalan süreçlerdi. Şimdi son zamanlarda işimin doğrudan parçası olmaya başladı. İşi nerede yaptım, e, prodüksiyonun nasıl yapıldığı... Hı hı o e, onun ekonomik ilişkileri e, sosyal ilişkileri kadar e, önemli olmaya başladı. Kavramsal olarak, işin parçası olarak. E, Sergiye dönecek olursak hotel, değil mi? Hotel, hotel Resistans. Direniş Oteli gibi yani. Ya, direniş şey oluyor, Oteli hocam. mesela yine öyle bir e, e, şeyden geliyor. Bizim e, direniş otelini şu Fikirtepe'deki evle açıklayabiliriz. E, Fikirtepe'de sahibinin satmak istemediği bütün e, alanın Bir şirket tarafından satın alındı ama tek bir ev sahibinin diğerleri dışında tek bir tanesini satmak istemediği bir ev vardı. İki sene orada iki sene kadar durdu. Ütopik görünümlü bir evdi çünkü etrafı tamamıyla kazınmış, büyük bir alan tamamıyla kazınıp, İnşaat alanına çevrilmiş ama bu ev dokunulmadan orada duruyordu uzun süre çünkü sahibi ekonomik olarak ya da başka nedenlerle e, evini vermiyor e, evini vermek evet. istemiyordu. Hotel rezidansı da onun aynı hikaye, hikaye aslında e, uzak doğudan daha çok örnekleri olan yani, e, Çin'de özellikle bu tip e, kentsel dönüşüm projelerinin çok yaygın olduğu ve büyük çapta olduğu büyük alanları kapsayacak şekilde bir anda gel, geldiği en büyük yer en büyük ülke olduğu için Çin'de çok örnekleri var Çin'den sonra İstanbul'da da çok bariz bir örneğini görünce bu işleri bu heykelleri yapmaya karar vermiştim. Benim ve evet. konu sahneviyende gördüğüm seride bu değil evet. mi orada Onlar politik ikinci... politik popüler politik Evet. Nikolaus Schafalzen'in yaptığı, yaptığı sergide, grup sergide de gösterdik. İstanbul'daki olaydan sonra ben daha hı hı. çok ilgi, ilişki kurdum kendimle. Çünkü eskiden ben Fikirtepe'de yaşıyordum aslında İstanbul'da okurken. Hı hı. Bu kadar gündelik hayatımın içine kadar gelmiş bir hikayeydi. Bu Almanya'da yaparken tabii Avrupa'da da örnekler var mı diye bakarken Zürih'teki örnek çok önemli bir örnek Hotel Resistance. Ee, orada büyük bir bina Zürich merkezinde yine aynı hikaye ve sahibi e, satmak istemiyor, aktivistler yardım ediyor, belli bir süre kalıyor ve büyük bir tartışma oluyor evin etrafında. Hatta aktivistler e, evin arkasındaki hotel Rönesansı e, şey e, gönderme yapan e, hotel rezistans <gülüyor> gibi bir şey <gülüyor> yazıyorlar binanın üstüne. Sonra bir süre sonra yıkılıyor. Yani burada aslında büyük bir Bazen duygusal e, nedenlerle insanlar evlerini vermek istemiyorlar. Bazen de ekonomik olarak onlara e, önerilen, e, yapılan öneri e, adaletsiz geliyor. Ya vesaire. da politik olarak. Ama fark etmiyor. Hı hı. Yani sonuçta e, bazen de politik olarak. Aynen. Bu örnekler önemli örnekler. Sonuçta bir tek kişinin karşı gelmesiyle duraksayan bir süreçten bahsediyoruz. Hı hı. E, o sergiyi de yeni yaptığımız iş Zürük'teki evdi. O yüzden ismini de öyle koyduk. Hmm. Başka işler de vardı. Tabii eski geçmişten gelen işlerim de vardı. Guanju'da yaptığım yine bu programda bahsettiğimiz United animasyon işi de vardı. Evet. Yaklaşık iki, iki buçuk sene önceki hariçten sağlık programında bahsediyorduk. Doğru. Evet. Maşallahınız var. <gülüyor> Devam ediyor. Hariçten sağlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Heykeller, bronz heykelçilerim yine altta iki sene önce İstanbul'da gösterdiğim Hı. gösteriler sırasında polis köpekleri tarafından çekilen göstericiler yani üzerindeki pantolon ve kasatları çekiştirilen, o çekiştirilen falan, evet. göstericilerin o anını belgeleyen heykeller vardı. Birkaç başka iş daha vardı. Sergide. Ve bu müzik e, e, bir şekilde nihayet 2015'te yaptığımız aslında Vanabe'deki sergi çok kapsamlı bugüne kadar yaptığım en kapsamlı sergiyi Hı. dahilinde büyük bir eksik olarak fark ettiğim e, sesin e, benim işimdeki e, meçhul halini e, ilk defa orada fark ettiğim e, ve bir şekilde sesi tekrar devreyeyim ve müziği sadece ses olarak değil E, müzik olarak da e, tekrar pratiğime e, nasıl dahil ederim sorusundan sonra ürettiğimiz işbirliği, ilk işbirliği Fino Blender's'ın e, Londra'da yaşayan müzik grubuyla birlikte yaptım. E, o çalışmayı, 2015'te yaptığımız o çalışmayı ilk defa bir LP'ye çevirdik. Haa, long play. evet peki evet. müzik demişken hemen oradan devam edelim ben, e, senin, bunu da gösterdik ben evet e, senin zamanında İstanbul'da da bir performansa denk gelmiştim bu Bomonti adının içinde artık kapanmış olan altta bir performansım vardı Ali Demirel'le O da hariçten sanat Berlin'deyken onunla da bir söyleşide bulunma fırsatım oldu. Ali Demirel'le de bir işbirliğimiz vardı ve programın başında da gündeme getirdiğim gibi ben buraya Berlin'e gelince sen ilk haberleşmemizde de hemen yeniden bir performansına denk gelebildim. Saz da çalıyordun hatta orada. Biraz müzikle sesli olan ilişkinden ve bu spesifik olarak bu yakın dönemde geçtiğimiz hafta neredeyse olan performansından bahseder misin? Nereye evriliyor evet, sesli ve müzikle olan ilişkin? Herkesten çok iyi saklamayı becerdim <gülüyor> ama senden saklayamadım. <gülüyor> <gülüyor> bu programdan saklayamadım. O performanstan bahsedebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde Fino Blundax'la aslında o dönem benim eski 10 senelik yaptığım bütün işlerin çoğun, Çoğu üzerine birer tane soundtrack yapmıştık. Ve o sergide bunlar sergiyi, sergi turu olarak dinlenebiliyorlardı. Ayrıca canlı konser yapmıştık. Bu konserler, canlı konser denmez aslında. Tamam, <gülüyor> <Bu konserlerden gülüyor> playback yapmadığınız <gülüyor> için teşekkür ederim. <gülüyor> üç tane konser vermiştik. Londra'da, ÇSNL'deki açılışta, Van Abbey'de, bir de Venedik'te yapmıştık. Evet. <gülüyor> bu müzik yani bütün aslında komputer yani bilgisayarla kaydettiğimiz bütün bu şeyleri iş şey, soundtrackları hı hı. Sesleri, sesleri ses parçalarını hı hı. ses parçalarını canlı performansla paylaşmıştık o dönem ama müzik grubuyla dağılınca ben Londra'da artık olmayınca Ee, bu projeye Ali Demirel'le ve Barbara Klein'le devam ettik. O dönem e, dokümentanın ibadetleri vardı. Orada e, canlı olarak tekrar bunları e, paylaştık. E, o araya bir süre girdi ve bu süre içerisinde e, ilk defa sana denk geldi. Şimdi Maru e, Maru ile arkadaşım Maru ile birlikte yeniden canlandırıyoruz bu Hı -hı. fikirleri. İşte elektrosazı tekrardan getiriyoruz. Retrofuturizlik etrofütüristik <gülüyor> e, bir müzik anlayışıyla e, benim pratiğime tekrardan bakıyoruz e, hatta bazen tamamen başından e, bir şeyler kompoze ediyoruz bakalım ufak bir ses arası verelim mi o zaman hazır radyodayken hem de bizde bir nefes alıyoruz evet Maruyla ilk denememiz geçen haftaki onun bir, bir kısmını dinleyebiliriz tamam devam edeceğiz Merhaba, Açık Radyo'dayız. Ben programcınız Çelenk, Berlin'deyim. Konuğum sanatçı Ahmet Öğüt. Ahmet'le dünyanın bir tarafında yürüttüğü, şu anda ağırlıklı olarak Berlin'de yaşayıp sürdürdüğü çalışmalarından bahsettik. Ama şimdi başka bir coğrafyaya uzanıyoruz. Paris'e devam eden bir sergim var ve bu sergideki işin aslında bu yılın bir bölümünü geçirdiği Meksika'da ortaya çıktı. Buna değinmek istiyorum. 21 Temmuz'a kadar devam eden bir sergim var. E, Boulevard de Magenta'da, Paris'te, Until Then Gallery'de e, bu sergi. Ve senin sıklıkla sosyal medyada da ya da haberleşmemizden de bildiğim üzere Meksika'da bir deneyimin oldu. Ve buradan ortaya çıkarttığın bir iş var. Nedir? Bize anlatır mısın? E, şu sıralar pek rezidensiye gidecek vaktim olmuyor eskisi gibi. Eskiden daha uzun gidebiliyordum. Ama bu çok yakın bir arkadaşım, küratör bir arkadaşım. E, Maşa'nın davetiyle e, Tulum'da 20 günlük bir rezinsiye gitmiştim. Hı -hı. Ve e, oldukça açık bir davetti. Hani e, Bir konuşma, performans ya da yeni bir iş yapılabilir bir davetti. E, davetin doğası gereği biraz daha eski daha bu pratiğimin ilk başlarında yaptığım işlere bir dönüş yapmak istiyordum. Yani Doğrudan bütçeyle ya da işte biz bir yenal ya da sergi davetiyle bir yere gidip ziyaret yapıp ve fikirle geri dönmek yerine oraya gittikten sonra hı hı. bir fikir sahibi olmak. Ama Meksika onu... sanırım hep merak ettiğin bir yerde ve senin işlerin içinde de böyle orada gördüklerinin bir yeri olabileceğini düşünmüşsündür galiba. E, Meksika ev gibi zaten. Yani, evim gibi. <gülüyor> İlk gitmeden önce de öyleydi. Gittikten sonra da öyleydi. Bu ikinci gidişim. E, daha uzun kalma şansım olmuş. Daha önce bir sergi için gitmiştim. E, Balkan sanatçı olarak. <gülüyor> birisi Balkanlardan sanatçıların olduğu bir sergi için gitmiştim. E, şimdiki gidişimde baya rahat e, rahat bir koşullarda gittim. yani Oradaki davetin doğası gereği öyleydi. Evet. Ama zaten benim pratimin bir parçası da başıma gelenler. Yani benim gidip orada bir şeyi gözlemleyip fikir sahibi olmam diye. O sırada sadece benim başıma gelenler değil, oradaki insanların da başına gelenler. Ve o an ne olduğunu bilemiyorsun tabii. Ee, ve öyle iki tane olay vardı gittiğim zaman. Bir tanesi daha komik, daha ironik bir şey. Diğeri oldukça ciddi ve tehlikeli bir şeydi. Bu filmde o ikisini bir araya getirdim. Çift kanallı bir videodan mı bahsediyorsunuz? Hayır, tek kanallı oldu. Yani ironik bir şeyle çok tehlikeli ve ciddi bir şeyi bir konuyu bir araya getirmek tabii ki kolay değildi. Ama onlar arasında bir şekilde bağ kurmayı becerdim sonunda. Nedir bu olaylar Ahmet ve nasıl bir bağ kurdun? Anlatmak çok kolay olmayabilir. Tamam, çok hızlı bir şekilde bahsedeyim. Şimdi Meksika'da önce Mexico City'ye gitmiştim. Ben Meksiko City'de hazırlık yaparken tulum'a gitmek için arkadaşım oradan birkaç fotoğraf gönderdi. 120 civarı, tulum daha küçük bir yer hı hı. belde. Kıyıda turistik bir yer, oldukça turistik. İşte birçok insanın cennetten bir parça diye gördüğü, hakkında konuştuğu bir yer. Ama tulum bir yandan da Meksika'nın en karanlık gerçeklerini de temsil eden yer. Yani e, zaten bazen onu söylemek istiyorum. Yani Berlin'de yaşayıp hani böyle işte gerçekler neydi? Gerçekler Eminönü, Hayaller, Paris. <gülüyor> gerçekler Eminönü, Hayaller, Paris vardı ya şimdi o değişiyor. Falan. Sürekli herkes kendine göre uyarlıyor. Aslında bu gerçekler hayaller meselesinde büyük sıkıntı var. Bizim için hayaller olan bir yer başkası için Senin cennetin başkasının <gülüyor> cehennemi olabilir. Evet. Olabiliyor. Evet. Ee, ve öyle. Yani işte Berlin mesela birilerinin ise <gülüyor> başka birilerinin aslında Berlin aynı zamanda birilerinin cehennemi de olabilir. Mesela NSU'yu düşünürsek buradaki aşırı sağcı nazi grupları falan düşünürsek <gülüyor> onların saldırılarını düşünürsek bazı insanlar için hankaten <gülüyor> burası çok tehlikeli bir yere bir anda dönüşebilir. Tulum'da. Ee, oldukça güzel cennetten bir parça bir yer olmasına rağmen Meksika'nın gerçekleriyle düşünürsek aslında bir zamanlar Escobar'ın yaşadığı, <gülüyor> e, Escobar geleneğinin devam ettiği Pablo Escobar. <gülüyor> Escobar geleneği. E, <gülüyor> ve bizim kaldığımız rezidensinin de aslında onun eskiden oturduğu yerin tam yanında olduğunu e, gittiğimizde keşfettiğimiz... Ee, onun baskın yapılan yerinin hemen yanında olduğunu keşfettiğimiz bir, yerde, bir yerdeydik. Tabii ilk bakışta aynen öyle cennet gibi görünen bu yerde e, o haberle yani işte 500 kadar polis var sanırım o bölgede e, bunlardan 120 tanesi bir protesto yapıyor. E, çünkü e, ücretleri ödenmiyor hı hı. E, e, ondan sonra kendi üniformaları kendileri alıyorlar. E, yaptıkları e, traininglerin hepsinin ücretlerinin kaldıkları yeri bile kendileri veriyorlar vesaire böyle absürt bir durum içerisinde polislik yapıyorlar. Bunun nedeni de işte aslında oradaki lokal otoritelerin e, kartellerle e, mafyayla e, doğrudan ilişki içerisinde olup e, polislerden de bunu beklemelerini hmm. polis memurlarından. Bunu yapmak istemeyen 120 tane polis memuru da İşte kendi haklarını kullanıp protesto yapıyorlar uniformaları içerisinde, protestocu kendileri yürüyüş oluyorlar, yürüyüş yapıyorlar, pankart açıyorlar, bunu devam ettiriyor. ettirdiler tabii bir süre. Ta ki hepsi işten kovulana kadar, İşten kovuldukları zaman da yani bu karterlerle, mahverle çalışmayacağız diyen bu polisler işten kovuldukları andan itibaren bir şekilde ulaşmak mümkün olmuyor nerede olduklarını nerede oralarına ne geldiğini belki de bilmiyoruz hı hı. şimdi ben tam o zaman oraya vardığım için onlarla ilişki yani iletişime geçmek istedim iletişime geçip hikaye dinlemek istedim daha önce aslında bir tane çadırları varmış orada bildiri dağıtıyorlarmış falan filan ama hiçbir yerde değiller bir şekilde lokal arkadaşlarla onlara ulaşıp, dört tanesine ulaşıp bir tanesi de organize edenlerden eskiden yüksek rütbeli olan Miburiz, ulaşıp hikayelerini dinledik. Bu Bunu tabii onların hikayesini paylaşırken, onlar için çok tehlikeli bir durum. Orada bu güvenliği çok tehlikeli bir durum. Bunu anlatabilmek için Maya dilini kullandım. Maya dili aslında orada sadece köylülerin konuştuğu, Eskiden e, İspanyolca yani işte Avrupa'dan gelenlerin İspanyolcayı da yanlarında Tabii. getirip mayaları bir şekilde eskiden daha elit olan mayaları e, elit olanlarından kurtulup köylüleri daha işgücü olarak kullandıkları bir e, sisteme dönüştürüyorlar. Evet. Ve bu sistem halen var şaşırtıcı ve üzücü bir şekilde halen var öyle bir sistem var sınıf sistemin. Maya dilini tekrardan getirdim çünkü Maya dilini sadece o köylüler konuşabiliyor ve onlar için bu hikayeyi anlatan eski polis görevlileri için de daha az tehlikeli olacağı için Maya dilinde de onlara e, voice over yani ses e, konuşma yaptırdım. Komik olan hikayenin kısmı ise gittiğimde Tulum'un böyle belediye tarafından yapılmış bir şeyi vardı. E, e, anıt gibi bir girişte... E, yazı vardı Tulum'a tulum hoş geldiniz diye ama Tulum yerine Ulum yazıyordu T harfi kayıptı o yüzden bu işin ismi e, e, Kayıp T e, ve ben o T harfini buldum orada gidip buldum e, bulup e, röportaj yaptım konuştum herkesle işte bir şekilde kumsala da götürdüm e, T harfi T harfi filmde her şeyi bir araya getiren Hepsi aslında bir bir Avrupalıların Tulum'a verdiği isim Ee, o da yanlış anlamışlar. Yerli halk, maya, mayalar, burası bizim toprağımız kendi dillerinde e, tulum diyorlarmış. Oranın ismi zannetmiş. Avrupa'lılar tulum, Böyle tulum ismini kendileri sık rastırıyoruz maalesef. <gülüyor> Ama ismi aslında Zama Orhan'ın. T harfi de oradan geliyor ve bu hikayeyi bir şekilde Orhan'ın geçmişi, maya kültürünü kültürüyle kodlayarak ve daha tehlikeli yaparak bu polisler tabii... E, görevli değiller ama üniformaları duruyorlar. Yine aralar. de hayatları tehlikede olabilir. Bir şekilde onları da bir koruma alanı sağlamış oluyor. Evet yani diye. onlar tabii bunu şey yapmadılar ama ge gerçekten kamera önüne geçip hikaye anlatmak istiyorlardı ama ben tabii onlar için bu işi daha zorlaştırmak istemedim ve e, o şekilde kodlayarak filmi Maya dediyle ve o, o bölgedeki Lucha Libre mask, maskeleriyle falan filan e, ve e, Obsidian taşıyla Bu tip şeylerle iş hikayeyi kodlayarak bir film yaptım. Tamam. Ahmet çok teşekkür ederim. Bugün Ahmet Öğüt'le birlikteydi. Karşıdan Sanat Programı'nda Berlin'de az önce bahsettiğimiz e, işi Ahmet Öğüt'ün işini görmek istiyorsanız da Paris'teki Until Then Galeri'de 21 Temmuz'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Ahmet görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hariç'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Öyle annedim sana, Challenge Warfra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bilvea daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.